Hava atar öteki devamlı ya biz Ay'a gittik haberin yok hadi hadi <gülüyor> Umrumda değil der Umrumda değil der <gülüyor> Çünkü onun verdiği mesaj daha sağlıklı o demektedir ki yani orada bir bok olsa biz de giderdik、hey. <gülüyor> Doğru Benim de düşüncem o Ay'a niye gittin ki sen Ne yaptın ayda? Koskoca bilim adamı olmuşsun, yıllarca eğitim falan, NASA'da da böyle de eğitimle ayrıca şu böyle sağlık testleri bilgiler de aya gitmiş, şunu yaptım diye seviniyor ya. <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Koca bilim adamısın, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ayda yürüdün. E sen burada yürüyordun zaten. Bir insan burada yapabildiğini, orada yapabildiği isteyebilir mi ya? Burada daha güzgün yürüyordur. Bu ne böyle? Kafada bu kadar şey. Delikanlı insan çıkarsana oğlum. Böyle. Kendini madara edip. Bayrağı dikmişler ayağı. Bayrak böyle duruyor. Dalgalanmayacak bayrağı ne dikiyorsunuz? Orada hava yok, bir şey yok. Dalgalanılmaz orada yani. Bize uygun bir şey değil. Aydan taş topladım, sahil taş dolu. Ayın yüzeyi pudra gibidir, ezdane pudra çeşitleri kaynıyor. Ayda ne varsa dünyada var. <gülüyor> <gülüyor> Önsüreye böbrekler geldi ablamın. <gülüyor> Böyle de gülmedim. Ben böyle birisi olmazam ne işim var zannede ya. Cemil Mazar rakip çıkmış oldu. Ben daha komikim anlat diyorum. Mümkün mü lan öyle birisi?、Şey? <gülüyor> Geçen dimin sordu gazeteci bir arkadaş rakip falan. Ne rakibi kardeşim ya? Ne peki? Gül dur ben de güleyim sana ama yok işte. <gülüyor> Allah Allah. Ben daha komiktim ama değiştim. <gülüyor> <gülüyor> bir de o patladı şimdi. Ben de komiktim eskiden. Çok ama yani buzul çağından evvel. <gülüyor> Onun için eredi buzlar da belki. <gülüyor> <gülüyor> kafa ağrıdı be, vallahi bülley. <gülüyor> anlat anlat, güldür güldür. Kafa da fosfor kalmamış ya. Doktora gittim dedi ki ben ne yapıyorum dedim ya be senedir 1500 gösteri böyle anlat anlat anlat kafa olmuş kazan gibi. Bitmişsin sen dedi doktor baktı böyle bitmiş dedi arkadaşım <gülüyor> ne oldu dedim sen dedi anlatıyorsun ama hafızanı zorluyorsun onu dedi beton dedi düşün dedi onu dedi o dedi çocuklar uuu bağırıyorlar bunları düşünmekle hafızanı zorluyorsun neyi anlatayım ne anlattım da nereye bağlayayım fosfor tüketimi hızlanıyormuş beyinde bilim bilen varsa diye anlatıyorum yoksa ne anlatayım <gülüyor> bitmiş <gülüyor> bir gün dedi sahnede böyle kalırsın dedi vallahi. Ama bizde kısmet yok ki biz ölsek sahnede millet şeyder olan biletlar yanıda be <gülüyor> öldü erip komik değil abi、Bana. millet kişiye saldırır anasını zati sarı diye gibiler niye bir buçuk milyon biletlar fosfor kaç para <gülüyor> sen fosfor ver toptan ben bir buçuktan anlatayım abi bizim maksadımız o mu? İlkel diyorlar o adama, benimki de ilkel işte. Ben Ay'a gitmek gibi bir niyetim yok. Sahneye bir yıldız doğuyor diye çıkmadım ben. Bazı gerçekler öyle anlatır ya, <gülüyor> kalıcı olmak istiyorum. Ne kalıcısı lan? Karbon musun sen? İnsansın sen, ölüp gideceksin. Ne kalı kalıcı olacağım. Onun için ne gerekiyorsa yaparım. Ya git lan Allah kahretmesin seni. <gülüyor> Ahtalı. Kalıcıymış. Ben hiç hiçbir zaman öyle düşünmedim.、Bayağıca. Buraya nasıl çıktıysak ineriz anasını satayım. Ne varmış ki burada o kadar? Burası tek başına da güzel bir yer. Sahne burası. Kutsal bir mekan. Benle, bensiz, ötekinle. O zaten yürür anasını satayım. Bana ver. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel oldu benim için. Çok güldüm, eğlendim. Para versen böyle gülemezdim ben. <gülüyor> bir de para veriyorlar, ona anlamıyorum. <gülüyor> E tabii para veriyorlar biz de götürüp bir yerlere veriyoruz yani sizin adınıza. Ne zannediyorsunuz millet zannediyorum hep kareyle kızla yiyoruz、yani. ya. Ne yiyorsunuz be? Da Koreli kızla para yedirir miyim ya? Tüyo <gülüyor> bak sonra. Ayrıca para yiyen kız görmedim be. <gülüyor> Anca <Var> değişik besleniyorlar. <gülüyor> Proteinler.、Yani. <gülüyor> İlk kez adamın hayatını ben de düstürdüstür edindi. Medeniyetin fazlası zarardır. Medeniyet nedir biliyor musun? Medeniyet mutfağ robotudur ya. Mutfağ robotu nedir? Hiçbir vok değildir. Özetle bu işte. Mutfağ robotu ismi güzeldir. Medeniyetin de öyle ismi güzel bir de mutfağ robotu. Sanırsın her işi o yapıyor elbette. Hiçbir vok yapmaz. Bir kahvaltı yap da yiyelim bakın. Ne yapmış? Neyin robotuymuş o? İsmi çok tafralı maşallah. Mutfak robotu. Ya kutusundan çıkartma bir sene orada durur o ya. Hiçbir şeyin robotu değil o yani. Mutfak robotu. Portakalı keseceksin, ısıtacaksın, bastıracaksın, suyunu sıkacak. Ooo. <gülüyor> Sıksana kendini hadi. Hadi. Hani robottun sen? Değilim. <gülüyor> Arzum, bir de ismi var. Sanki hangi arzumu yerine getirmişse, arzum mutfağım. He, te tefal. Sen her şeyi düşünürsün. He, fışını da kendin takar. <gülüyor> Yalandı yani her şey. Bence dağılalım. <gülüyor> İlken oldun zaman tercihlerini hayata hemen direkt geçirebiliyorsun. Ben bunun tercihini yapabiliyorum işte. Kabiledeki herif de öyle. Avcı olmak istiyor, atıyor mızrağı avcı. Resim yapmak istiyor, dağ taşı boyuyor, ressam. Kimse o adama soramaz. Eğitim aldın mı sen? Kabileden yetiştim anam. <gülüyor> <gülüyor> Hiç artık söylenecek hiçbir şey yok. Sıfır noktası. Medeni toplum öyle bir şey değil. Bir resim yap, ananı ağlatırlar valla. Ah takımına çıkarsın. Hacı Hüsrev'deki insanlarla resim sanatını tartışırsın oradan böyle. Hacı Hüsrev'deki insanlarla resim sanatını tartışırsın oradan böyle. Sen niye kırmızı rengi çok kullanıyorsun lan falan olur yani. Bizim de tercihlerimiz var. Medeni, yarı medeni insanlarız. Medeni insanlarız. İlkellerimiz var aramızda. Tercihlerimiz var. Hayata geçirmek için onları böyle bir forma işaretlemek zorundayız. Tercih formu. Her şekilde karşımıza çıkan bir şeydir. Küçük yuvarlakları karalarız. Şunu tercih ediyorum falan diye. O adamın öyle bir derdi yok. Biz o yuvarlakları karalayarak kendimize gelecek hazırlarız. Liseden sonra sınava girilir ki iğrenç bir sınavdır ismi. Yerleştirme sınavı. <gülüyor> bir insan maksadını bu kadar baştan beri eder. <gülüyor> Yerleştirme sınavı ya. Böyle iyi mi sağ olun hocam böyle iyi mi? <gülüyor> Ben de girdim okudum ben de üniversite okudum da çok faydendir hiçbir şekilde böyle bilgiyi ölçmezler <gülüyor> ve küçük yuvarlakları doldurmak sorunun cevabını yani o bilimi bilmekten daha önemli hale gelir. Yazar işte sorular bir A iki Z üç H diyor karalar su hurafeler çıkar da hatırlar mısınız hani çok sıkı bastırınca bilgisayar doğru kabul ediyormuş falan、diye. bir uyarı vardır daşına taşırmayın. Ulan sıçmıyoruz ki. <gülüyor> Onu dolduramayacaksam okumayayım zaten. Bir liseson seviyesindeki adama böyle muamele yapalım ya da şeyler taşırmayın. Ben öyle bir sene kaybettim heyecanda, dışını doldurup içini boş burayla. <gülüyor> bir sene el sanatlarında okudum. O sonrası kitapçıyı verilir sınavlarda öyle tuzaklarla doludur ki elini alınca o kitabı derzin ki olan ben bu soru kitapçısını yerim be öyledir çünkü açarsın çok kolayla başlarsın av yazar işte aşağıdaki lerden hangisi aşağıdadır <gülüyor> ama kazın yalnızca ucu sivridir açtıkça sayfaları kalınlaşır. Ve sormadık, öğretmediklerini de sormaya başlarlar. Çok feciydir o. <gülüyor> Ve hiçbir neticeye de varılmaz. İşte bir tane bu sene oldu işte. Handiseye bir sürü herkes dağıldı. Kimden hangi okula girdiği belli değil. Tercih formu. Piyango gibi bir şey. Trilyonda bir bile ihtimal olsa o cevap anahtarını doldururken... Kilim deseni yaptığın zaman bir okula girme şansın var yani. <gülüyor> Kimse böyle olmadığını söyleyemez. Trilyon, katrilyonda biri olsun yani. Var böyle bir ihtimal. Bir A, iki Z, üç salla, netice iti makine buyurun. <gülüyor> mümkün böyle bir şey. Ben Boğaziçi'ni bitirdim düşün. <gülüyor> mümkün yani, hiç mümkün değil diye bir şey yok. Çocukla konuştum, üniversite öğrencisi adam. Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çapa. Konuştuk adamla doktor olacak altıncı sınıfta herif ya altıncı sınıfta bitti bitecek işte. Dedim ilk tercihim miydi tıp fakültesi? Hayır dedi. Dokuzuncu tercihimdi. E birinci neydi dedim ya tıp muydu?、Ona? Yok dedi inşaat mühendisliğiydi. Herifin hayali başka okuduğu okul başka. Böyle çok vardır bizim memlekette. O çocuk doktor olacak cerrah olacak kesecek hastayı baksana kafa hala inşaatta. <gülüyor> Dökün çimentoyu. <gülüyor> uçmuş yani. Tercih formu ya. Var mı üniversite öğrencisi kimse? Siz mi? Merhaba. Nerede okuyorsunuz? İstanbul Hukuk Fakültesi. Nerede? İstanbul Hukuk. Hukuk Fakültesi. Ay ne zordur kim bilir. Kaçıncı sınıf? Birinci sınıfta. Birinci sınıf. Çok kalite. Bravo. <gülüyor> Memnun musunuz? Gergin bir okuldur ama Allah kolaylık versin. Açılı açılı hukukta okuyor, <gülüyor> hukuk fakültesi. Ne oldu lan orada bir kaynaşma oldu? <gülüyor> sen söylesene durumu başladı. Söylesene sen desin ne oldu? <gülüyor> okul de, bir şey de. Başka yerde yürüm vermeye çalışır burada ne artızik yapıyorsunuz bana? E ya teb bel, dede onda böyle oldu. Biliyorum ben ne oldu, ne bittiğini. Fırlamalık yapmaktan kendimizi alıkoyamıyoruz. Ben de yaptığım zaman da bakma burada ahkam kesiyorum. Karşımızda kim olursa olsun biz en iyisiyizdir oğlum. Hep öyledir. Süpermen gelip konsa buraya uçup gittiği zaman şey deriz arkasından. Ulan yerde yakalamayayım seni. <gülüyor> oğlum uçuyor herif uçuyor. Olsun ben de konuyorum falan. Böyle de delikanlıyızdır ya.、Yani. Konu ne olursa olsun. Fırlamalık mı tamam. Komiklik ben daha komik. Hep böyle. Yaptım çok zaman da çok fırlamayım çok ateş diyeyim diye doğru bir şey değilmiş onu öğrendim öğrendi bir şey değilmiş yani fırla ben çok hazır cevabımdır da ne paylaş? Mizahi bir kabiliyetim varsa onu başkasının aleyhine kullanmayacaksın o kadar basit işte herhangi bir kabiliyetini başkasının aleyhine kullanmayacaksın. Biz çok canlar yaktık burada ilk çıktığımız zamanlarda dedim ya seyirci de ister onu galip gelmesini ister sahnedeki. Telefon çalar mesela cep telefonu、o、deri ki bakalım ne cevap verecek buna falan diye ben ne ben ne cevap vereceğim o senin hayatın senin telefonunu aç konuş ne konuşacaksın ben ah konser konseptasyonu bazıldı falan mı insan kendi hayatını anlatırken konsantrasyona ihtiyaç duyar mı ya o senin konsantrasyonun ben ne çalıyor konuşuyorlar falan eskiden olsaydı atlıyordum ben çaldı bir gün indim aşağı aldım telefonu. Bazı kimseler sahnedeki adamı Mickey Mouse zannediyor. Hayal kahramanı. Şuradan aşağıya gidip tekme atamaz zannediyor. Çok dövdüm ben öyle. Bir sürü yani. O müdüriyetin dili olsa da anlatsa. O bizim o jelizciler kapanıyor yani. Abi biz yani şaka olarak okulca geldik. Okul. Hani şaka yani. Yani okul olarak. Yani bu çok oldu yani. Buranın tek çıkış kapısı var ve ben orada oluyorum. <gülüyor> Onu yapıyorlar. Çok indim. Çaldı bir gün telefon. İndi başa kız telefon sahibi telaşlandı. Aman yapma yapma. Aldım elinden açtım. Karşı taraf habersiz şey diyor. Begüm'le görüşebilir miyim? Begüm benim olacak ulan dedim. Kapattım. <gülüyor> Getirdim sahneye bıraktım telefonu. Oyun boyunca çaldıkça ben bakıyorum. Evet. Herkes kız geliyor ama yapmayın bak bekümler de bekümler de sevişiyoruz lan diyorum kapatıyor. <gülüyor> Yine sevişiyoruz diyorum bin kişinin sesi geliyor arkada. <gülüyor> Adam dedi bizim kızı stadyumda yiyorlar ya. <gülüyor> Daha sonra abi mutluyor. Çok feysel. Çorpeci kuyruk var zannettim ya.、Yani. <gülüyor> Bu tabi terbiye sınırını zorlayan bir espri ama sahnedekinde kuyruğuna bastığın zaman ısırılmayı göze alacaksın. Ama sahnedeki eğlenceye kılavuzluk eden adam olduğu için biraz alttan alması lazım. Çok zor, çok coşar yani herkes. Ben de yaptığım zaman da izleyiciler arasındayken espriler. Üniversitede öğrenciyken Cem Özer geldi okulumuza. Telenovación'dan çok bilindik bir adam kaç sene ve sekiz sene oldu, dokuz sene. Geldi böyle gençlerle sohbet etmek için üniversitedeyken, böyle bir salonda toplanıldı falan baya kalabalık ya mesela seviliyordu o zamanlar daha delirmemiş. <Gülüyor> ben de ön sıralarda yerimi aldım ha çok fırlamayım azdır cevabım diye adamcaz sordu gençler var mı sorusu olan diye bak bana bak var. Nedir? Saat kaç? <gülüyor> ya bu yapılır mı ya? Bunu yapıyoruz ama işte. Dayanamıyoruz ya. Taşı gediye koymak için hırs yaparsan bazen gedik olursun haberin olmaz. Biz bir televizyon programında yaptık öyle aman ne komuyuz falan diye. Böyle aman ne komuyuz falan. Adam geldi fotoğrafımızı çekti. Ben de şey dedim bir daha çeker misin? Benim dilim dışarıda çıktı dedi. Adam tarihi cevap verdi ya, biz onu daha sonra sokarız içeri. <gülüyor> yani nasıl koyduysa lafı, tedavisi dört sene sürdü. Ha daha sonra Belgrad ormanlarında ölü bulmuşlar herifli. Ben de bilgisi yok. Benim elçilerim falan bulundu ama ben seni sütunun sıvazlarken kalmış. biraz sert demek şey yaptıysa övülmüş ben çok yaşa diyordum halbuki <gülüyor> bu mesleğin böyle muhabbet muhabbet üzerine ya da nerede yapıyorsa、olur. ya anlatıyorsundur sahnede ya kağıda yansıtıyorsundur televizyona yapıyorsundur beyaz perde falan ne olursa olsun kullandığın araç şimdi bunun Ayrıca bir, bu üretimin ayrıca bir saygınlığa ihtiyacı yok ki ben şimdi gözlem yapıyorum, bunları sizi güldürmek için anlattım. E bunu nasıl bulduğun, nasıl yaptı, kimi ilgilendirir ki? Kendime ne tapayı?、E, sizi güldürdüm ve yıllarca bunları hep araştırdım Amerika'da.、E, daha sonra Sorbonda bunun üzerine gene bir ne bu? Anlattım, nasıl buldum, kaçımdan oydurdum, buyurun ne değişti? Ayrıca bu, bunu hep yapar mizahçı. Mizahçı burada türlü maymunluklar yapar. Sonra gözünü takar anlatır.、E, evet gerçekten mizah bir silah ve、e, mizahı o silah patladı. Hadi. Elinde patladı hem de. Hadi. <gülüyor> Önce güldür beni. Sonra ne anlatıyorsa anlat. Önce işini yap. Sonra kıvır anlat. Ben şöyleyim ben. Sen öyle falan değilsin. Önce işini yap. <gülüyor> <gülüyor> Kıçımdan uyduruyorum demek. İnsan alçaltıcı bir şey değil. Bunun cevabını bilmediğin için öyle söylediğini herkes bilir. Burası samimi bir ortam. Toplanmışız ki büyük lütuftur yani. Beni izlemek değil tabii burada olmanız. <gülüyor> yama yama. Burada toplanmış kitleyi anlattığın hikayelerle ilgili olarak ben bunları kıçından uydurdum dersin güler geçeriz. Kimse de düşünmez. Aa fiziken hakikaten mi kıçından? <gülüyor> Hangi lobundan acaba? Evet. <gülüyor> Bunu düşünen biri varsa o zaten o 3 saattir hikayeyi de dinlemesi olur. Kıçından uyduruyorum ben. Ama televizyonda bunu söyleyemezsin. Oturuyorsun o adam soruyor. Nereden buluyorsunuz esprileri? Kaynak gösterebilir misiniz? Ben kendi seyircime itiraf etmişim. Orada nasıl söyleyeceğim? Esprimi yapacağım üzerine. Kıçından önce. Evet, gö gösteremem. Gösteririm ama yanlardan tutup ayırmam. Yani bunu diyeceğim. Biz illa göreceğiz bak. Hayır. Önce arkadaşların kaynaklarını görelim. <gülüyor> Onlar göstersin, ben de coşarım zaten. <gülüyor> Bir de şey derler ya, o kaynaktan biz de faydalanmak istiyoruz. <gülüyor> yani genç arkadaşlara ne tavsiye edersin? Sebiliş, al durun arkadaşlar. <gülüyor> Ben kıcımdan öldürdüm. Yalnızca siz gülün diye. Başka bir amacım, maksadı bilmiyorum. Zaten başka ne vadettim ki de, vadettim diye yapmadım hiç. Bilinçli tüketici tavrı sergileyenler vardır. Ben bu kez seni beğenmedim. İster kiçimdan öldürmüş olsun. Beğenmedim. Ben de seni beğenmedim. <gülüyor> İlişkiyi bu hale getirmeye ne hakkın var senin? Ben onu beğenmedim. Ben de seni beğenmedim. <gülüyor> <gülüyor> Beğenecek beğenmeyecek bir şey yok. Bu, bu zaten. Yani bu bu. Hakkını her yerde aradığında bir tek bana mı ezdirmiyorsun kendini? <gülüyor> Hayatı boyunca sanki hep binişli bir tüketici gibi davranmış gibi. Şurada kel bir çocuk var dur ona gideyim de kendimi ezdirmeyeyim. <gülüyor> Lan ben seni güldürmek için anlatıyorum deli. <gülüyor> bu gösteri böyle değil. Bu gösteri böyle. Git afişe bak yazar. Cem Yılmaz. Cem Yılmaz deyip Nihat diye birini çıkardık mı? Harika. <gülüyor> Hakkını başka nerede arayacaksın? Yazar afişlerde, komedi üç berde yazmak kolaydır. Birbiriniz soruyor musunuz bu ne biçim komediden diye? Ha? Hayır. Orta karar işleri herkes acima duygusuyla izler. Böyle izleriz, hepimiz öyle. Şöyle yani, izleriz ve deriz ki yazık kendince yapmış. <gülüyor> kendince yapılacak iş budur işte. Kendince müzikal olmaz, çek değil o. Ben kendince çek yaptım falan diyor. çek diye bir şey var. Allah Allah. Komedi üç perde izlersin iki perdedir o zaman hakkını ararsın. Nerede lan öbür perdedir? <gülüyor> Burada hakkari arandıcak bir şey yok. Güldük işte. Ben gülmedim. Allah taş yapar. Ben birçok gösteriden sonra buradan heykel topladım. <gülüyor> Evde duruyorlar böyle. başka hiçbir karımız yok. Dedim işte bunu anlatacaktım, bunu anlattım yani. Evlere de dalacağız. Dışarıda da tanımam, onu söyleyeyim. <gülüyor> Hatırlıyor musun? Öndeydik. Bana öyle.、Evet. <gülüyor> en önde benim, görmüyor musun? Güzel şeyler söyleyin sağda solda benimle ilgili. Başka hiçbir şey yapacak hiçbir şey yok yani. Zaten askere gidiyorum, sizinle de uğraşamam. Ah yazık dedi bir tanesi. Geçmiş Ha, yakın zamanda. Niye bir bohçamı hazırlayacaksın? <gülüyor> Güzel bir kız da koyun. Orada lazım olur. <gülüyor> Vatan, sanal. <gülüyor> Efendim abi? Neyi ne canım? Bunu aynısını ağzınızla yapabiliyor musunuz? <gülüyor> Ağzımızla yaptık diyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bitti gözleriniz burada da. O odan o kadar çok çıkaracaksınız ki biraz daha. Eskiden falaka diye bir şey vardı ya, o hala var. <gülüyor> Gözlerimiz bitti, tamam, şimdi、bak. artık sizin gözleriniz başlıyor.